1923, numaralı konu, Ashab-ı ile yardım edilmesi, Evet, Ebu Süfyan bin Harp, Kureyş ve Kinane kabilelerinin başında, Uyeyne bin Hizn, Beni Gatafan kabilesinin başında, Uleyha, Beni Esed kabilesinin başında ve ebul de Beni Süleym kabilesinin başında olduğu halde bütün Arap kabileleri Medine'ye hareket ettiler, Müslümanlarla Beni Kureyza Yahudileri arasında anlaşma olduğu halde, onlar anlaşmayı bozarak müşriklere arka çıktılar, Allah Teala, Kitap ehli